Bu yol çetindir duygusal çocuk sen gidemezsin Bu dinmetindir demire bungkuk sen dikemezsin Bu dinmetindir demire bungkuk sen dikemezsin Çağlayan sular bürtübecekli sen geçemezsin Dağlayan kurlar kandan çiçekli, sen deremezsin. Dağlayan kurlar kandan çiçekli, sen deremezsin. Ah yazıktır sana, işinin sonunu sen göremezsin. Of kabir baksana, kendi yolunu sen çizemezsin. Ofka bir baksana kendi